kuşun koruma mucizesi Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest almak için yanında bulunan gruptan ayrıldı. Bir ağacın altına gidip ayakkabılarını çıkardı. Abdest aldıktan sonra ayakkabısının tekini alıp giydi. Diğer ayakkabı tekini giyeceği sırada bir kuş ayakkabıyı önünden alıp havalandı. Kuş ayakkabıyı havada ters çevirip yüksekten bıraktı. İçinden zehirli bir yılan yere düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu bir mucizedir. Allah Celle Celaluhu beni bununla ikram etti.'' dedi. Başka bir rivayette, ''Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ayakkabılarını aşağı doğru çevirip silkelemedikçe giymesin.'' diye buyurdu. Allah Celle Celaluhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir kuşu aracı kılmak suretiyle zehirli yılandan korumuştur. Devenin Şikayet ve Secde Etme Mucizesi Sahabelerin büyük bir kısmı, devenin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etme mucizesini anlatmışlardır. Sahabelerden birisinin devesi çıldırmıştı. Bulunduğu bahçeyi alt üst edip tahrip etmişti. Bahçeye girenlere saldırıp kuduz köpek gibi herkesi ısırıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu haber alınca bahçeye gitti. Ve deve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce sakinleşti. Başını önüne eğip hürmetle yanına yaklaşarak diz çöküp oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan sahabelere, Allah'ın her yarattığı varlık, ''Benim Resulullah olduğumu bilir.'' dedi. İbni Hanbel Deve insanlar gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundu. Beni ağır işlerde çalıştırdılar. Şimdi de kesip yemek istiyorlar. Onun için kızmıştım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin sahibine söylenenlerin doğru olup olmadığını sordu. Adam devenin söyledikleri doğrudur dedi. Cafer bin Abdullah r.a'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemeyle birlikte bir yere gidiyorduk. Bir deve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamberimize hürmet ve saygı göstermek suretiyle boynunu yere koydu. Gözlerinden yaşlar boşalmaya ve bazı sesler çıkarmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında durdu. Başını okşadı. Peygamberimiz Devenin sahibi kimdir diye sordu. Orada bulunan ensardan bir genç, o devenin sahibi benim ya Resulullah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bak bu hayvan senin için onu aç bıraktığını ve dinlendirmediğini bana şikayet ediyor dedi. Müslim. Bir mucize sonucu deve kendisine iyi bakılmadığını, çok çalıştırıldığını peygamberimize şikayette bulundu. Hazreti Aişe radiyallahu anh'a validemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensarla birlikteydi. Bir deve gelip ona secde etti demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme devenin secde etmesi ona hürmetle saygıyla selamlamasıdır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'dan. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kuba tarafına gitmiştik. Orada su taşıyan bir deve vardı. Deve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce yanına gelip başını yere koyarak secde etti. Devenin üzülme mucizesi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an hicret yolculuğu için iki deve satın almıştı. Hicret esnasında almış olduğu bu develerden bir tanesini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmek istemişti. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak bedelini ödemek suretiyle deveyi ondan kabul etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kasva adlı bu deveye binmişti. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethini yine Kasva adlı bu devenin sırtına binerek gerçekleştirmişti. Peygamberimiz vefat edince Kasva adlı deve, Düşünen akıl sahibi insanlar gibi üzüntüsünden hiçbir şey yemedi ve içmedi. Kederinden dolayı bir süre sonra öldü. Tembel atın hızlanma mucizesi Bir gün Medine'nin dışında düşmanın geldiği ve saldıracağı haberi yayıldı. Sahabelerden cesur ve kahraman olan birkaç kişi atlarına binerek Medine'nin dışına çıkıp durumu öğrenmek istediler. Karşı taraftan bir atlının geldiğini gördüler. Onun gelmesini beklediler. Karşıdan gelen atlının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu gördüler. Peygamberimiz onlara bir şey yok merak etmeyin dedi. Hiç kimseden korkmayan ve herkesten daha cesur olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Durumu öğrenmek için sahabelerden önce oraya gidip dönmüştü. Atın sahibi olan Ebu Talha radiyallahu anh da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin atın çok hızlı gidiyor buyurdu. Halbuki Ebu Talha radiyallahu anh'ın bu atı çok tembeldi. Bütün yolculuklarda yavaş gittiği için en arkada kalıyordu. Bu olaydan sonra yavaş yürüyen bu tembel at bütün atları geçmeye başladı. Atın Emre Uyma Mucizesi Bir yolculuk esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem at üzerindeyken namaz kılması gerekiyordu. Atını kıbleye doğru çevirerek namaz bitinceye kadar ona dur dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp bitirinceye kadar at sağa sola hiç deprenmedi. Akıllı insanlar gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu emre itaat etti. Merkebin Konuşma ve Emre Uyma Mucizesi Hayber Savaşı'ndan sonra ganimet malından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hissesine bir merkep düşmüştü. Bir mucize sonucu bu merkep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmuş, geçmişini ona anlatmıştı. Daha önceki sahibinin Yahudi olduğunu, Peygamberimize düşmanlık yaptığı ve aleyhinde bulunduğunu söylüyordu. Merkep sahibi üzerine her bindiğinde kasten onu düşürüyordu. Yahudi de merkebi aç bırakıp onu dövüp eziyet ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birini çağırmak istediği zaman ve gönderecek kimse bulamadığı zaman bu merkebi gönderirdi. Akıllı insanlar gibi gönderildiği yere gider ve ev sahibinin kapısını başıyla çalardı. Ev sahibi dışarıya çıktığında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu tarafı işaret ederdi. Sahabeler bu duruma alışık oldukları için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gidiyorlardı. Peygamberimiz vefat edinceye kadar işini hiç aksatmadan yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince insanlar gibi üzüldü. Yemedi, içmedi, Üç gün sonra Ebu Heyseme radiyallahu anh'ın evinde öldü. Katırın Emre Uyma Mucizesi Huneyn Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Düldül adlı katırın üzerinde bulunuyordu. Savaş Müslümanların aleyhinde devam ediyordu. Hatta bir ara Müslümanlar tamamen bozguna uğradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bulunduğu katıra Yere çök diye emir buyurdu. Katır akıl sahibi insanlar gibi peygamberimizin sözünü anlayıp o anda derhal yere çöktü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak alarak müşrik ordusu tarafına attı. Ve böylelikle müşrik ordusu bozguna uğradı. Kertenkele'nin konuşup şehadet etme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte bir yerde toplu halde oturuyordu. Süleym oğullarından olan Bedevi çölde kertenkele yakalamıştı. Çantasına koyup evine doğru gitmekteyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu topluluğu görünce yanlarına geldi. Bedevi çantasından kertenkeleyi çıkararak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Bu kertenkele senin peygamber olduğuna şehadet ederse ben de sana iman edeceğim dedi. Peygamberimiz kertenkeleye ben kimim diye sordu. Kertenkele onların anlayacağı bir dille sen alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulüsün dedi. Bedevi kertenkelenin bu açık bir dille yapmış olduğu şehadet karşısında iman etti. Bedevi İkametine doğru giderken yolda henüz Müslüman olmamış, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete gitmekte olan Süleymoğullarından bin atlı ile karşılaştı. Onlarla sohbet ederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile aralarında geçen kersenkele olayını teferruatlı bir şekilde anlattı. Bu bin atlıdan Bedevi'nin anlatmış olduğu mucize karşısında iman edip Müslüman oldular. Anne Geyiğin Konuşma Mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım sahabelerle birlikte yolculuk yaparken yolda bir çadır gördüler. Çadırın önünde bir anne geyik bağlı duruyordu. Geyik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce Ya Resulullah köylü beni yakalayıp bağladı. Kesip beni yiyecek. Memeden kesilmemiş küçük iki yavrum var. Beni çöz iki yavrumu gidip emzirip tekrar buraya geri geleyim diye yalvarmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geyiğe seni serbest bırakırsam geri gelir misin diye sordu. Geyik iki yavrumu emzirip hemen geri geleceğim dedi. Peygamberimiz geyiğin iplerini çözüp onu verdi ve orada oturup Geyin geri gelmesini beklemeye başladı. Geyik kısa süre sonra verdiği sözü yerine getirerek geri geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geyin yine ayaklarını bağlayarak çadırın önüne bıraktı. O sırada geyi avlayan köylü elinde bir su tulumuyla geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çadırın önünde görünce hürmetli bir şekilde ''Hoş geldin ey Allah'ın Resulü, bana bir emriniz var mı?'' dedi. Peygamberimiz bu geyi rahat bırak dedi. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Avcı tarafından yakalanan bu geygin emzirdiği iki küçük yavrusu olduğu için ona acımıştı. Avcı derhal geyiği serbest bıraktı. Geyik kelimeyi şahadet getirerek oradan ayrıldı.